أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرّة أعيننا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة باللساني يفقه قولي ربّي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهمني بالحكمه بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الآيات ويعلم ما في الأرحام وما تجزي نفس ما teksebu تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله العظيم ve kâl rûsûlû lâlâh sallâllâhu ʿalayhi wa sallâm mafâtihû l-gâib kamsun, thumma kârâ innâ lâlâh ʿindhû ʿilmü sâ'ah ve yunâzil l-gâith iltâ aakhirhâ. cûdak rûsûlû lâlâhî ma kâl evk ma kâl nûbî sıfatlarından birisi de özelliklerinden birisi de ilim sıfatıdır bilgi Allah bütün bilgiye sahip olan uzattır. bütün yerin göğün bilgisi hepsi o zatı Zülcelal'da toplanır ilim sıfatı her şeyi bilir Allah Celle Celal geçmişi bildiği gibi gelecekte olacakları da bilir Allah Celle Celalü. Bu ilim sıfatından yaratmış olduğu kullarına da vermiş, bizlere de vermiştir. Biz de ilim sıfatına sahibiz. Ama bizim bilgimiz, bizim ilmimiz Allah'ın bilgisi yanında, Allah'ın ilminin yanında neye benzer biliyor musunuz? Koca bir okyanus Düşünün ve ondan çıkartmış olduğunuz bir damla suyu düşünün. Koca bir okyanusun yanında bir damla suyun ne kadar değeri olur? Ne kadar kıymeti olur? Koca bir okyanus uçsuz bucaksız göremediğiniz ucunu bacağını göremediğiniz koca okyanusun yanında bir damla su. Neyse neyse bizim de bizim bilgimizde Allah'ın bilgisi yanında o bir damla suya benzer. Allah bu kadar bir bilgiyi bize vermiştir. Bakın o bilgiyle biz neler yapıyoruz? Uzaya o bilgiyle çıkıyoruz. En kritik beyin ameliyatlarını kalp ameliyatlarını o bilgiyle o elde ettiğimiz bilgiyle yapıyoruz. Efendim ziraatçılığı, hayvancılığı, astronomiyi vesaire aklınıza gelen bütün ilimleri ancak işte o bir damla bilgiyle elde edebiliyoruz. Varın siz Allahu Azze ve bilgisini tahayyül edin. Ne kadar geniş bir ilme sahip olduğunu Allah-u Azimuşşan'ın tahayyül edin. Cemaat-i Müslümin, biz insanlar olarak eksik yaratıldığımızdan dolayı her şeyi bileceğimizi zannederiz ama her şeyi bilemeyiz. Bilemeyiz. Özellikle Allahu u da bizden gizlediği, bize bildirmediği, sakladığı, bir takım şeyler vardır Kur'an-ı Kerim'de sohbetin başında okuduğumuz Lokman suresinin son ayetinde beş bilinmezden bahsediyor Allah Celle Celaluhu beş şey vardır ki bunu Allah'tan başka hiç kimse bilemez diyor peygamberler de bunu bilemez melekler de bunu bilemez hiç kimse bilemez. Bu bilgiyi Allahu Azimuşyan kendine haskılmış kimseye bildirmemiştir. Şimdi bu konular üzerinde artık insanların kafa yorması, artık yorum yapması, efendim şöyle olursa böyle olur demesi tamamen boştur ve yanlıştır Müslümanlar. İşte bugünkü sohbetimizde Allahu Azimuşyanın bu Beş bilinmeyen esaslarını anlatmaya gayret edeceğiz. Neymiş bunlar? Bu beş bilinmeyen neymiş? Essaidehu billah Bismillah. İnna Allaha, indehu alimussa'ah. Birincisi, Allahu Azimushan buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağını Allahu Azimushan kendi yanında saklamıştır ve kendinden başka kimse bilemez. Kıyametin ne zaman kopacağı? Kıyametin ne zaman kopacağı? Tarih boyunca insanları çok meşgul etmiş. Çok dikkatini çekmiş. Çok merak edilmiş bir konudur. Tarih boyunca herkes merak etmiştir. Yani kıyamete, ahirete inanan insanların ...çok merak ettiği konulardan birisidir Müslümanlar. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki devirlerde de... ...peygamberler bu soruya muhatap olmuşlar. Ey Allah'ın peygamberi, kıyametten bahsediyorsun, ne zamandır bunun zamanı diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz birkaç defa bu konuya muhatap olmuş... Birkaç defa bu soru sorulmuş Peygamberimize. Ne zaman kıyamet kopacak? Kıyametin kopma zamanı ne zamandır? Diye çokça merak edilmiş bir konudur Müslümanlar. Daha sonra Allahu Azze ve Celle Cebrail aleyhisselamı görevlendirmiş bir insan şeklinde gelmiş Peygamber Efendimize sahabinin huzurunda özellikle sormuş. Bir insan gibi yani. Demiş ki kıyamet ne zaman kopacak? Bunu sormuş ki artık oradaki insanlar bu sorunun cevabını öğrensinler bir daha bu konu üzerinde yorum da yapmasınlar. Bu konuyu getirip Peygamber Efendimiz'e bir daha sormasınlar karıştırmasınlar diye öğretmek için sormuş. Bu hadisi şerifin sonunda diyor ki zaten Peygamber Efendimiz bu gelen Cebrail'di size dininizi öğretmek için gönderildi. Dinin esaslarından birisidir kıyamet. Ahirete iman iman esaslarından en önemlilerinden birisidir. Kıyametin ne zaman kopacağı? Yani bu dünya böyle ilelebet devam etmeyecek. Bu kainat ilelebet böyle devam etmeyecek. Günün birinde Allahu Azimi Şu'an'ın emriyle gökteki yıldızlar yere dökülecek. O yerde koca koca dağlar, o tepeler hepsi dümdüz olacak. Atılmış Hallaç babu gibi atılacak, dümdüz olacak. Güneş kap karanlık olacak. Ziyasını, ışığını kaybedecek. Gök Yarılacak, parçalanacak. Bu tasvirler hep Kur'an-ı Kerim'de var. Kübiret suresinde, İnfitar suresinde bakarsanız. Kıyametin kopma şeklini, kıyamet kop, koptuğu zaman neler olacak bunu Allah-u Azimuşşan anlatıyor. Evet bu bizim iman esaslarımızdan birisidir. Ama ne zaman kopacak? Bir sene sonra mı, 5 sene sonra mı, 50 yıl sonra mı, bir asır sonra mı? Onu Allahu Azze bildirmemiş. E, o zaman biz de bu kıyamet üzerinde, kıyametin ne zaman kopacağı üzerinde yorum yapmayacağız. Bir hikmet vardır değil mi? Allah bildirmemişse bir hikmet var mı? Vardır. Allahu Azze bakın ahiret hayatından haber vermiş. Cennetten haber vermiş, anlatmış, cehennemin azabından haber vermiş, anlatmış, geçmiş ümmetlerden bahisler, mevzular açmış, anlatmış, bunları bizlere anlatmış, öğretmişken kıyamet konusunda Allah'u azıymışan hiçbir şey söylememiş, işaret bile etmemiş ne zaman kopacağı konusunda. veeselunuke anis saah. Sana kıyametten sorarlar diyor ey habibim. Kıyametin ne zaman kopacağından sorarlar. Kul innema ilmuha indallah. O soranlara de ki Allah'tan başka kimse bilemez. O bilgi Allah'ın katında mahfuzdur deniliyor. E şimdi bakın günümüzde kıyamet senaryoları yapılıyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Buna tarihler veriliyor. Şu senede kıyamet kopacak, bu senede kıyamet kopacak. Neden? Çünkü efendim dünyamıza doğru hareketli bir yıldız geliyor veya bir göktaşı geliyor. O göktaşı dünyamızdan şu kadar büyük, bu kadar küçük. Şuraya düşecek, okyanusun suyunu kurutacak vesaire diye senaryolarla kıyametin ne zaman kopacağı hakkında tarihler veriliyor değil mi? Geçmiş senelerde de geçti bu tarihler. 2000 yılında kıyamet kopacak denildi. İnsanların çoğu bunu ciddiye aldı. Ona göre işini ayarladı. Borcunu alacağını ayarladı ya. Ciddiye aldık yani. Müslümanlar bile hadi bırakın ahirete kıyamete inanmayan insanları. Müslümanlar bile bu işi ciddiye aldı. Kimisi şakadan da olsa birbirlerine takıldı. Aman canım boş ver nasıl olsa kıyamet kopacak. Diye. Bunlar iman zafiyetinden kaynaklanıyor. Allahu ve Celle'nin bize yol gösterici olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim var önümüzde. Onu niye okumuyoruz da iki tane, çok affedersiniz şaklaban çıkıyor karşımıza. Kıyamet şu tarihte kopacak, böyle olacak diyor. Hemen ona inanıyoruz. Bizim iman esaslarımız yok mu? Bizim İman etme şeklimiz, şemayimiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın hayatında belli değil mi Müslümanlar? Neden böyle? İşte iş işte dönüp dolaşıp şeye geliyor tabi. Allah'u u Azimuşşan ilim sıfatını bizlere de vermiş ama bizler o ilime ulaşmak için gayret etmemiz lazım. Anamızdan doğduğumuz günde aklımıza, kafamıza bu bilgiler yüklenmedi ki ya Bizler duyacağız, öğreneceğiz, merak edeceğiz, araştıracağız, bileceğiz. Cahil bir Müslüman topluluğu. Maalesef böyle. Demek ki kıyametin ne zaman kopacağını hiç kimse bilemez Allah'tan başka. Bakın Allah'u Azimuşşan'ın yarattığı yaratıklar içinde en değerli, en kıymetli, en yüksek mertebeye sahip olan kimdir? Siz söyleyin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ona dahi bu soru sorulunca ne buyuruyor, ne cevap veriyor? Diyor ki bu konuda ben de bir şey bilmem, bana soru soran sen ey melek, ey Cebrail sen de bu konuda bir şey bilmezsin diyor. Peygamber'e bildirilmemiş, meleğe bildirilmemiş. İsrafil aleyhisselamın görevi nedir Müslümanlar? Kıyametin kopacağı gün, saat, an sura üfleyecek, değil mi? Kıyametin koptuğunu o bildirecek, o ilan edecek yani Allah'ın emriyle. Bilse İsrafil Aleyhisselam'ın bilmesi gerekmez mi kıyametin hangi tarihte, hangi saatte kopacağını? O bile bilmiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İsrafil ağzını boruya dayamış, Allahu Azimuşandan emir bekliyor diyor. Demek ki o bile bilmiyor. Allah vaazıymuş yani emredecek. Kıyamet kopsun diyecek. O zaman kıyamet kopacak. O zaman ben müneccimim, ben medyumum diye ortaya çıkan insanların kıyamet konusunda söyledikleri tarihlerin hiç birisinin hükmü yoktur. Bu böyle bilinmelidir. Ayeti kelimeye devam ediyoruz. Beş bilinmezin birincisi buydu. Kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilemez. İkincisi ve yunezzilul gayd. Yağmuru indiren, yağmuru yağdıran da Allahu Azimuşandır. Dolayısıyla Allahu Azimuşandan başkası yağmur nereye yağacak? Ne miktar yağacak? Ne zaman yağacak? Bunu bilemez. Yağmurun ne zaman yağacağını, ne kadar yağacağını ve hangi bölgelere isabet edeceğini de bilemez. E, diyeceksiniz ki hoca Şimdi artık ilim ilerledi, bilim ilerledi artık. Dolayısıyla hava tahminlerini okumuyor musun sen? Görmüyor musun hava tahminlerini, dinlemiyor musun? Bir haftalık hava tahmini veriyor televizyonlar. Doğru mu? Evet. Ama bakın adı üzerinde hava tahmini veriyor. Tahmin. Kendileri de öyle diyor yağmurun yağacağı, yağması bekleniyor diyor. Kimi zaman yağıyor, kimi zaman da yağmıyor değil mi? Peki gün gelir, yüzde yüz bu konuda isabet olsa, yani artık teknoloji çok daha ileri seviyelere gitse, bilim, ilim çok daha önemli konuları keşfetse, günün birinde bir hafta önceden yağmurun yağacağı ya kesin bir bilgiyle bilinmiş olsa. Böyle bir şey olabilir mi? Belki olur. Böyle bir şey olsa bile yine bu ayete, bu ayetin manasına ters düşmez o. Yine Allahu Azimuşan biliyor. Neyi biliyor Allah? Yağmurun ne zaman yağacağını yine Allah biliyor. Allah'tan başka kimse bilemez. Ne kadar yağacağını yine Allah biliyor. Ama hoca işte bir hafta öncesinden bilinecek. Peki yağmurun yağacağını nasıl biliyor bu meteoroloji ile uğraşanlar? Bu bilim adamları nasıl biliyorlar? İşte bulutun hareketinden değil mi? Rüzgarın hareketinden ve havanın yoğunlaşmasından... Biliyorlar, tahmin ediyorlar ki yağmur yağacak. Hava tahmini olarak işte bu bulut buradan hareket ediyor. Şu hızla hareket ediyor. Buraya geldiği zaman soğuk hava kütlesinden buluşacak, yoğunlaşacak, yağmur yağacak diye biliyorlar. Ha, demek ki işaretler olmadan, alametler olmadan, yani ön bilgiler olmadan o da bilinmez. Gördünüz mü? halbuki Allahu azimuşan farzı mahal önümüzdeki sene kış mevsiminde nereye ne kadar miktar yağmur yağacağını ve nerelere isabet edeceğini şimdiden biliyor. Hangi bilgi hangi ilim buna ulaşabilir? Kim bilebilir Allah aşkına? Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bilebilecek mi acaba bir dahaki kış? 10 sene sonraki kış? ...kışta ya da yazın... ...nereye ne kadar yağmur yağacak bilebilecekler mi? Hayır. Anladık inşallah değil mi bu konuyu? Yani yağmurun ne zaman... ...nereye ve ne kadar yağacağını... ...yine Allah-u Azimuşşan bilir... ...bundan başkası bilmez. Alametler ortaya çıktıktan sonra... ...yani ön bilgiler... ...oluştuktan sonra... ...insanlar tahmin ediyorlar... ...tahminlerinde bile yanılma payı var ki... ...tahmin diyor... Üçüncüsü ise veyaile mafil Arham anne kannda rahimde olanı da Allah'u azımışan bilir Rahimde ne olur çocuk olur yavru olur değil mi ha bunu da Allahu azımışan bilir Allahu azımışan bilir şimdi tekrar konuşulabilir şöyle bir soru gelebilir Hoca teknoloji ilerledi Artık şimdi ultrasona koyuluyor çocuk erkek mi dişi mi belli oluyor biliniyor demek ki Allah'tan başka doktorlar da biliyorlar hani bilinmezdi bu diye bir soru akla gelebilir evet Müslümanlar annenin karnındaki yalnız Allahu Azim'ı şam biliyor ultrason neyi öğrenir neyi bilebilir ultrason? Yalnızca bebeğin cinsiyetini öğrenebilir değil mi? Ha bir de belki bir eksikliği varsa, bir uzuv eksikliği varsa onu bilebilir. Peki ultrason anne karnındaki çocuğun nasıl bir tabiata sahip olacağı? İyi bir çocuk mu kötü bir çocuk mu olacağını bilebilir mi Müslümanlar? Yine o makine... Anne kanlındaki çocuğun ileri de başına neler geleceğini bilebilir mi? Gene o makine anne kanlındaki çocuğun ne zaman öleceğini bilebilir mi? Anne kanlındaki o çocuğun ne kadar rızka sahip olduğunu, Allah için, Allah onun için ne kadar rızık temin ettiğini, ayırdığını, takdir ettiğini bilebilir mi? Yine anne karnındaki o çocuğun, hangi makineyi getirirseniz getirin, anne karnındaki o çocuğun mümin mi olacak, kafir mi olacak? Devletine karşı, milletine karşı, ana babasına karşı, büyüklerine karşı saygılı bir insan mı olacak? Yoksa eşkıya bir insan mı olacak? Bunu bilebilir mi? Bilemez. Bilemez. Kaldı ki Müslümanlar, Allahu Azimuşşan, daha o çocuk anne kanına rahime düşmeden önce bütün bu bilgileri biliyor. Bütün bu bilgilere sahip. Ana kanına düşen, daha meni halindeki, hücre halindeki o yavrunun dişi mi erkek mi olduğunu bilebiliyor muyuz? Onu da yine bilemiyoruz. Belirli bir ay geçmiş olacak ki ondan sonra yine ultrasonda bilinebilsin. Demek ki Müslümanlar şu andaki ultrasonla anne karnındaki yavrunun bilgisine sahip olmak yine şu ayeti kelimedeki işarete ters düşmüyor. Bu üçüncüsü, dördüncüsü ise Lama nefsun teksi bu gade. Hiç kimse yarın başına ne gelecek bilemez. Bilebilir mi Müslüman? Bilemeyiz. Yarın yarın ne gelecek başımıza, bir hafta sonra hangi halde olacağız, bir sene sonra nerede olacağız, durumumuz ne olacak bilebilir miyiz? Bilemeyiz Müslümanlar, hiç kimse bilemez. Herkesin kendine göre bir planı programı var ama Allahu u planı ve programı tatbikat sahasında geçerlidir. Senin benim değil. Biz hesap ederiz, işte şu kadar alacağımız var, bu kadar borcumuz var. Oradan alırız, buraya veririz diye hesap ederiz ama bir hastalık durumu olur. Hiç hesapta olmayan bir felaket olur, bir hırsızlık durumu olur falan. O elimizdeki, avucumuzdaki alacağımız paraların hepsini o duruma yatırırız. Yine de karşılanmayabiliriz. Ne kadar zengin olursak olalım... Bir deprem, 45 saniyelik bir deprem bizi memleketin en fakiri, en muhtaç insanı durumuna düşürebilir. Bilemeyiz ne olacağımız yani. Onun için ne demiş büyüklerimiz? İnsan ne oldum dememeli ya. Ne olacağım demeli. Acaba ne olacağım demeli. Yarın için Allah'u u Azimuşşan'ın bizim hakkımızda ne takdir ettiğini bilemeyiz. Bu da dördüncüsüydü Müslümanlar. Beşincisi ise... Ve mätedri nefsün bi eyi ardın tamut. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez, bilemez. Ne ölen anamız babamız dedemiz nenemiz bunu bildiler, ne de biz biliriz, bilemeyiz. Allahu azimuşşanın takdir ettiği an hangi andır? Bizim hakkımızdaki o ecel anı ne, ne zamandır? Bizi hangi durumda yakalayacak? Nerede yakalayacak? Onu bilemeyiz Müslümanlar. Ancak Allah bilir Celle Celaluhu. Yani ne zaman öleceğimizi bilemediğimiz gibi nerede öleceğimizi de bilemiyoruz. Karada mı öleceğiz? Denizde mi öleceğiz? Havada mı öleceğiz? Yatağımızda mı öleceğiz? Bir trafik kazasında mı gideceğiz? Yoksa bir düşmanın tasallutuyla mı ecelimiz gelecek? Bilemeyiz. Her insan güzel bir ölüm ister. Fakat Allahu Azze Yuşu'an o insan hakkında ne takdir etmiştir bilinemez Müslümanlar. Öyle olaylar oluyor ki insan kurtulmaz denilen ölümlerden dönüyor. Öyle hastalıklar oluyor ki insanlar artık oturuyorlar, başını bekliyorlar. Öldü, ölecek, gitti, gidecek diye. Fakat o insan yeniden Yeniden sanki hayat veriliyor ona yeniden ayağa kalkıyor senelerce yaşayabiliyor O başında oturup ölümü bek ölümünü bekleyen insanlar teker teker ölüp gidiyorlar o ölümü beklenen insan canlı yaşıyor hala Onun için nerede ve ne zaman öleceğimizi de yalnız Allah'u azıymışan bilir inallaha Alimun kabir <Sessizlik> Allahu azıymıştan ziyadesiyle bilgi sahibi zattır. Ve ziyadesiyle her şeyden haberi vardır cemaatimizde. Şu beş konuda o zaman bizim ileri geri konuşmamız yanlıştır. Bir, kıyamet ne zaman kopacak? İki, yağmurun yağma zamanı şekli, miktarı. Üç, ana kanındaki çocuğun her hali ve durumu. Dört, yarın başımıza ne gelecek? nerede öleceğimiz bu konular Allah-u tarafından gizlenmiştir okuduğumuz hadisi şerifte de öyle buyuruyor Allah Resulü mefatihul gaybi khamsun gaybın anahtarları beş tanedir işte şu ayeti kerimedir diye bu ayeti kerimeyi okuyor bu konuda o zaman bizim artık ileri geri konuşmamız yorum yapmamızın hiçbir anlamı ve önemi yoktur Cemaat-i Müslümin, Rabbim cümlemizi imanı kamil ile hayatımızı idame ettirmeyi nasip eylesin. Allah-u Azimüşşen ne bildirmişse onu kabul edip ona inanmayı, neyi de bildirmemişse o konuda böyle araştırma yapıp da iman zaafine düşmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Cümlemizin dünyasını ve ahiretini hayır eylesin inşallah. Son nefesimizde imanı kamille çene kapamayı nasip eylesin inşallah. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. İşte bu güzel kelimeyle ve buna inanarak ruhumuzu teslim etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.